Bizler bu dünyada imtihan için geldiğimizi biliyoruz. Söylem olarak birçok şey ağzımızdan çok kolay çıkabiliyor. Ama gel gör ki yerine getirmemiz icap eden şeyler olduğunda ağzımızdan çıktığı kadar kolay olmadığını düşünüyoruz, anlıyoruz. Biz bir kul olarak dünya ve ahiret dengesini kurmak zorundayız. Birilerinin yaptığı gibi dünyaya sövmek, dünyayı tepeleyip atmak, dünyayı düşünmemek bir çözüm değildir. Çünkü ahiret aleminde mutlu olmak istiyorsak, kazanmak istiyorsak bu sınavı, bu sınav yerinin dünya olduğunu unutmamamız gerekiyor. Mutlu olmanın ahirette yolu dünyadaki imtihandan başarılı bir şekilde çıkmaktır. Yani dünya, bir ÖSS ÖYS KGS bir sürü sınav var. Bu sınavların bir yeri var değil mi? Fotoğrafınızın basıldığı bir sınava giriş kağıdınız var. Belli bir saat var. Oraya gitmeden ben çok çalışmıştım ama oradaki okulu sevmiyorum. Beğenmiyorum deyip de reddedemeyiz. Dünya ahiretin tarlası. Ve unutmayın değerli dinleyenlerim. Allahu Teala Bizi bu dünyada imtihan etmeyi istedi. Tekrar ediyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi burada imtihan etmeyi murad etti. Ev sahibi o. Kural koyucu o. Hüküm sahibi o. Bize burada imtihana tabi tutacağını ve ona göre ahiret hayatını vereceğini isteyene ve çalışana cennet, Çalışmayana, istemeyene de Allah korusun cehennemin verileceğini buyurdu. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Dünyaya sövmek, dünyaya lanet etmenin hiçbirimize faydası olmadığı gibi, ahirette mutlu olmayı istemeyen bir zihniyete doğru gider bu. Rabbimiz Celle Celaluhu bize namazı beş vakit farz olarak emrettiği gibi, Bakın Ramazan-ı Şerif geliyor, oruç tutmayı eğer sağlığınız yetiyorsa, gerekli koşullarınız varsa oruç tutmayı farz olarak emrettiği gibi bize yemek yemeyi de emretti. Bu da bir emirdir. Bize yemek yemeyi niçin emretti? Yemezseniz, bilerek isteyerek yemek yememeyi tercih ederseniz bu en büyük günahlardan olan İntihara sebep olur. Ölürsünüz. Namaz kılmak için yemek yememize ihtiyacımız var. Namusumuzu korumak için yemek yemeye ihtiyacımız var. Aynı şekilde uyumaya ihtiyacımız var. Bir insan, ben uyumayacağım, hayatım boyunca bu zamana kadar uyuduğum yeter. Ben kendim karar alıyorum bundan böyle, sabahlara kadar tesbih, çekeceğim, ama kendi sağlığımı bozacağım, gerekiyorsa öleceğim, diyemez. Bakın, ne kadar ilginç. Dünya hem meyletmememiz gereken bir yer, aynı zamanda uyumadan edemediğimiz, yemeden duramadığımız, içmeden duramadığımız, affederseniz bunları tekrar çıkarmadan duramadığımız bir yer. Çünkü, ahiretin tarlası. İşte, Değerli dostlar, namaz kılmak için yemek yememiz lazım, yemek için çalışmamız lazım. Nerede dünyada? Bizler ahiretteki hal ve hareketlerimize göre yargılanmayacağız. Ahirette dirildiğimiz zaman hepimiz orada seccadelerimizi serip de... ...dur bakalım hangimiz daha fazla ecir alacağız demeyeceğiz. Veya ahirette bakalım... Burada yani ahirette ne kadar oruç tutacağım, şu kadar tesbihat yapayım da daha güzel bir yere gideyim demeyeceğiz. Bütün bunların yeri dünyadır. O yüzden dengeli gitmemiz gerekmektedir. Denge o kadar önemli ki. Az önce bir örnek verdim size. Bisiklette giderken, belki uzun yıllar kullanıyorsunuz motosikletle giderken size zor gelmiyor dengede durmak. Ama ilk kullandığınız, o alıştırma yaptığınız zamanları aklınıza getirin. O dengede durabilmek oldukça zordu sizin için. Bebekleri aklınıza getirin. Yavrularımız, siz de bir zamanlar öyleydiniz. Ne yapıyorlar? Evvela apalıyorlar. Sonra bir yere tutunmaya çalışıyorlar. 7. 8. aydan sonra ilk adımlarını atmaya çalışıyorlar bazen düşüyor kalkıyorlar. Denge dinimizin içinde yani ahiret ve dünya dengesi olarak da karşımıza çıkıyor. Aynen o çocuğun ilk adımlarını atarken sendelemesi bazen düşmesi gibi bunu tecrübe ederken sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Dünyayı yok sayıp, dünyaya sövmek, bizim için en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Dünyayı eğer yok sayarsanız, dünyada zalime ses çıkarmazsınız. Dünyada bugün, bunca Müslümanın kanı dökülürken, bunca Afrika'da insanlar para sebeplerinden, doğal gaz zenginliklerinden dolayı sömürülürken, açlıktan ölürken, Birileri silah satmak için, füze satmak için, garip garip terör örgütlerini ortalığa atarken ve ülkeleri karıştırırken, ben dünyadan elimi eteğimi çektim, konu komşumdan bana ne, Müslümanlardan bana ne, kim açmış, kim hastaymış, kim mazlummuş bana ne dersek, bu Müslümana yakışan bir durum olmaz, bu aşıkkı. 2 tane şıkkımız var karşımızda denge için. Birincisi dünyayı tersledim ve 24 saatimi sadece dünyasız olarak bir odanın içerisinde baş başa Rabbimle ve ailemle yaşamaya çalıştım. Konu komşum ne durumda? Ailem ne durumda? Akrabalarımın bir ihtiyacı var mı? Dünyada insanların Benden alması gereken bir fayda var mı? Tebliğ etmem gerekenler var mı? Sulay Rahim ne durumda? Emri bil maruf yapabiliyor muyum? Kötülüklerden insanları sakındırabiliyor muyum? Bana ne bunlardan? Otururum ben akşama kadar veya 24 saatimi bir evde yaşarım veya bir mağarada yaşarım. Anlayışı 2019'da yanlıştır. Mutlaka size ihtiyaç vardır. Elbette ibadetlerde, taatlerde dünyayı arkaya almak en eftalidir. Dünyaya meyletmemek güzeldir ama bu dengeyi kaybettiğimizde bu A şıkkında dünyayı hiçe sayıp, tüm mazlumlara kulağımızı, gözümüzü tıkayıp yaşamak olmaz. Geldik B şıkkına. İki uçtayız. İkinci ucumuz dünyayı ahiretin yerine koyup, Cenneti hiç düşünmeden burada her şeyini karşılayacağını zannetmek. Yani ahiret yokmuş gibi. Yani kafirlerde olduğu gibi. Bu B şıkkı da yanlış. Neden yanlış? Dünya bir yere kadar insanı götürüyor, kucaklıyor. Bir yerde artık kendi başına git diyor. Neresidir kucakladığı yer, nereye kadardır? Son nefese kadar. Azrail aleyhisselamın kendisine verilen görevi yapacağı zamana kadar bizi sırtlıyor, kucaklıyor, gel bakalım diyor tüm şirinliğiyle. Nereye kadar? O ana kadar. O andan sonra artık uzun bir yol sizi bekliyor, bizi bekliyor. Eğer biz dünyayı ahiretin yerine tercih edersek büyük bir yanlışın içinde olacağız. Farkındaysanız şıkkı, B şıkkı da bize zarardan başka bir şey getirmiyor. İşte bizim bir dengemiz olması lazım dediğimiz şey de budur zaten. Biz Müslümanlar olarak Rabbimizin razı olacağı bir hayat yaşamak istiyoruz. Evet burada öyle bir hayat istiyoruz. Elbette dünya bizim için o B şıkkında olduğu gibi tek yer değil ama Dünyada namaz kılıyoruz, dünyada oruç tutuyoruz, dünyada imtihana tabi tutuluyoruz. O yüzden biz dünyada da yaşamayı unutmuyoruz. Buranın değerini de biliyoruz. Bilirseniz artık teknoloji gelişti. Uçaklarda, gemilerde, hatta araçlarda şimdi hız sabitleme olayları var. Neredeyse yeni çıkan araçların çoğunda... Bu standart bir özellik olarak veriliyor. Hız sabitleme. Belli bir hıza sabitliyorsunuz. Örneğin 90 kilometreye saatte araç bu hızla devam ediyor yoluna. Bu çok güzel. Peki nerede güzel? Eğer araçla gidiyorsunuz, ayağınızı dinlendirmek istediniz. 90 kilometre hıza sabitlediniz. Yolunuz düzse bunu yapabilirsiniz. Virajların çok olduğu, bir sağa dönüş, bir sola dönüşün olduğu veya tehlikenin olduğu önünüzde bir araç vardı. Yol iyi değildi. Bu hız sabitlemeyi yapamazsanız neden? İkide bir bunu bozmanız lazım. Frene basmanız lazım. Gerektiği zaman sağa sola dönüşlerde değil mi? Bazı sıkıntılar var. İşte biz sadece dünya dersek sabitlemiş olacağız. O arabanın hızını sabitlediğimiz gibi. Hiç sağa sola dönme. Ama böyle bir... Dünya yok. Böyle bir yol da yok zaten. Böyle bir yolculuk dünyada da mümkün değil. Çünkü yer yer sağa döneceksin, sola döneceksin, önünde araç olacak, bir belki yol çalışması olacak değil mi? Dünyada da böyle. Bizim de hayatımızda o araba nasıl ki bazen yalpalıyor, bazen yavaşlıyor, bazen sağa sola dönüyor vesaire Bizim hayatımızda da değerli dinleyenlerim inişler... Çıkışlar olacak. Bizim hayatımızda da bazı dengesizlikler olacak. Bazı yanlışlar, pişmanlıklar olacak. Yer yer düşeceğiz. Yer yer düştüğümüz gibi kalkmayı bileceğiz. Şunu da unutmayalım. Mesela yüzde elli ahiret, yüzde elli dünya diye bir dengeden bahsetmiyoruz. Bu denge zaman zaman değişecektir. Bunu unutmayalım. %50'e 50 yapamazsınız. Cinsel hayatınızda bunu %50'e 50 yapmanız mümkün değildir. %20 ahiret bazen %10 ahiret kalır, %90 dünyadır. Yemek yerken %10-15 ahirettir, %70-80 örnek olarak söylüyorum dünyadır. Ama namaza durduğumuz zaman veya ağzımızdan çıkacak bir şahitlik, bir söz, bir yemin olduğu zaman, bunu yüzde elliye, hatta daha fazlasına çekmemiz gerekmektedir. Bir insan hırsızlık yapmak, zina işlemek, birine iftira atmak, uyuşturucu kullanmak, adam öldürmek gibi, o içerden gelen şeytanın oyunları ve fısıltılarına karşı, %50'den elliden fazla miktarda ahireti yükseltmelidir ki, o kötü işlerden uzak kalsın. İşte denge böyle bir şeydir. Ahireti düşüneceğiz. Ahiret hayatımızın hiçbir adımından eksik olmayacak. Ama dünyayı da ihmal etmeyeceğiz. Taberanide geçen bir hadisi şerif var. Tam da bugünkü programımıza, renk katacak güzel bir hadis-i şerif. Şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabahladığı zaman en büyük maksadı dünya olan bir kimsenin, Allah Teala yanında bir değeri yoktur. Kim Müslümanların durumuyla ilgilenmezse, o onlardan sayılmaz. Kimde bir zorlama olmaksızın, kendi isteğiyle nefsini, kendini zelil ve hakir bir konuma düşürürse, o bizden değildir. Burada dikkat ettiyseniz, bir dengeden bahsediliyor. Yani ben hadisi şerifi, şöyle bir açıklamaya çalışalım. Sabahleyin kalktım, akşam eve gelene kadar, her konuda, en büyük maksadım dünya. Ne demek dünya? Dünya iyi hoş, paketlenip de buyurun bir adet dünya deyip götürebileceğimiz bir şey değil. Ne demek maksadı dünya olması bir kişinin sadece maksadı olması? Para kazanması. Ama para kazanırken helal mi haram mı buna bakmaması? Bir ürün satarken bir esnafın bal satıyor, pirinç satıyor. Bunu abartarak yalanla satması. Neden? Sadece maksadı dünya. İşte Hadis-i Şerif bize o kadar güzel dengeyi tavsiye ediyor ki. Bunun dünyada diyor belki bir kazancı vardır size. 10 kişiyi kandırdın, 20 kişiyi gözlerini boyadın ama Allah katında bir değeri yok. Neden? Müslümanın durumuyla ilgileneceksin. Kendi nefsine de zulmetmeyeceksin. Yani ne haksızlığa uğrayacağız ne de başkasının hakkını yiyeceğiz. Dengeli gideceğiz. Bakara suresinin 143. ayetinde bize net bir bilgi veriliyor. 143. ayet bakın ne buyuruyor. Böylece sizi orta bir ümmet kıldık. Nedir orta? Yani itidal üzere. İfrat ve tefritten uzak. Neydi onlar iki uç, onlardan uzak, adil bir ümmet kıldık, Tefsirlerde böyle buyuruluyor. Allahu Teala bizi kullarını böyle tanımlıyor. İtidal üzere, ortadan gideceğiz, yani aşırıya kaçmayacak kullar olacağız. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem de birçok hadis şerifinde, buna dikkat çekmektedir. İşlerin en hayırlısını anlatırken sahabelerine yine itidal üzere olanı cevabını vermiştir. Değerli dinleyenlerim, hatta namazlarda dahi durum böyledir biliyor musunuz? Namazlarda bile yani Allahu Teala'ya ibadetlerin belki de en sevimlisi olan en yakın anımız Secdenin içinde olduğu namazda dahi kural vardır, denge vardır. Ne demektir bu? Biliyorsunuz hocalarımız birçok sohbette söylemişler. Bugün de biz onlardan nakletmiş olalım. Namazı kıldırırken imamlara uyarılarda bulunmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdığı zaman bir imam, eğer cemaatle beraber kılıyorsunuz zaten imamın mevzu o, belki... Zayıf birisi var, hasta birisi var, yaşlı birisi var. Namazı hafif tutsun. Yani uzun sureleri okumasın. Belki yalnızken istediği şeyleri okuyabilir. Hatta uzatabilir bazı yerleri. Cümleler daha da böyle yayvan bir şekilde olabilir. Ama uyarı nedir? Ölçü vermiş, denge vermiş. Ben şöyle bir namaz kıldırayım da insanlara hava atayım... Dediği zaman zaten iş bitiyor, böyle düşünmese de iyi niyetli olsa da dikkat etsin. Cemaate namaz kıldırırken çok acil bir işi olan olabilir, hastalığı olan olabilir, efendim zayıf kalmış olan birisi olabilir değil mi? Veya artık Ramazan ayına inşallah gireceğiz, oruçta insanı zayıf düşürebilir, mümkün mertebe değil mi? Dengeli gitmek lazım. Hatta iş yerlerine de buradan yine bir çağrıda bulunalım. Elbette ki bu devirde para kazanmak zor. Ekmek aslanın ağzı değil artık gırtlandan midesine doğru gitmekte biliyorum. Lakin Ramazan ayında işçilerine hassas davranan, onlara biraz daha efendim böyle hoşgörülü davranan çalışma saatlerini esnek tutan veya çalışması gerekiyorsa onlara küçük tefek şöyle dinlenmesi için hoşgörülü olan bir şeyler veren insanlar da övülüyor. Neden? Allah rızası için. Çünkü zayıftır, oruçlu, susuyor, belki o zararlı dışkanlıkları kullanıyorsa maalesef onlar kafasına dank ediyor. Böyle bir zamanda dinlendirmek, bir ikram yapmak çok daha güzeldir. Bakın namazda bile böyle en önemli ibadetlerden bir tanesi kaldı ki iş yerlerinde niye olmasın. Dünyada ve ahirette her işte dengede gitmemiz aktarılıyor bize. Bu İslam'ın bir ölçüsüdür. Programımızın başında sizlerle paylaşmıştık değerli dinleyenlerim. Bu bizim alacağımız Haşa bir karar değildir. Biz ev sahibi değiliz, hüküm veren değiliz, biz sadece kuluz. Bu ölçüye riayet edersek gerek kendimiz mutlu oluruz, hayatımız ahenkli olur, gerek toplumumuz da mutlu olur. Mesela bir vaiz sohbet ediyor, ezan vaktiyle vaazını bitirmesi gerekiyor. Kim olursa olsun, karşıdaki insanları sıkmadan, bunaltmadan, radyo programı da olsa, bir camide cuma namazının hemen öncesinde o hutbe de olsa bunu aşırı derecede uzatmak dahi hoş karşılanmıyor. Değerli dinleyenlerim, denge böyle. Şimdi dengenin bir başka boyutunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok fazla konuşulmayan bir yer burası. Bugün itibariyle, Şöyle biraz daha geçmişe doğru bakacak olursak dünyaya evet meylin çok olduğunu görüyoruz ama bazen ahireti meyil olarak düşündüğümüzde bazı sıkıntılarımızın da olduğunu görüyoruz. Yani kaderimiz de böyleymiş olacak işte her şey Allah'tan geliyor elimizden bir şey gelmiyor ne yapalım ki gıkımızı çıkarmayalım susalım yerimizde oturalım diye... Yeni yeni görüşler oluyor. Yani hayatımızın içinden cihadı çıkarmaya vesile olabiliyor bu dengesizlik. Bu o yüzden çok önemlidir. Bakın tarih boyunca Müslümanlar çok çeşitli baskı ve yıldırma hareketleriyle karşı karşıya kaldılar. Ne zaman böyle olayların üzerine soğukkanlılıkla gittiler... Olayları anlamaya çalıştılar, çareler ürettiler, başarılı oldular. Ama maalesef şu yıllarda batı kültüründe karşılaştığımız yeni bir versiyon var. O kadar çok İslami müesseselere karşı yapılan sözlü ve yazılı tacizler, hakaretler var ki. Ne yapıyoruz biz? Ağırbaşlı olalım, aman şöyle demeyelim, böyle yapmayalım derken... Müslümanın onuruna, saygınlığına yakışmayan sessizliğin içerisinde kalıyoruz. Düzgün bir şekilde İslam'a karşı bir hakaret edildiğinde, benim dinime, benim namusuma karşı bir şey söylendiği zaman, olsun ne yaparlarsa yapsınlar, boynumu uzatayım istediği kadar dövsünler anlayışı bize uyan bir anlayış değildir. Elbette imanımızın gereği olarak korumak mecburiyetinde olduğumuz bizim değerlerimiz var. Bizim mukaddes değerlerimiz var değil mi? Onların ayaklar altına alınmasını, heder edilmesini kabullenebilir misiniz? Mehmet, Akif, Allah rahmet eylesin, ne güzel söylemiş. Kim demiş uysal koyunum, kesmeye gelir ama çekmeye gelmez boynum. Boynumu vurabilirsin ama öyle buraya çek buraya çek buna eğileceksin buna hoşgörülü davranacaksın buna istediği gibi konuşacaksın böyle bir şey yok. Burada ince bir çizgi var değerli dinleyenlerim İnsan haklarını savunmak evet bu en başta Müslümanların düşünmesi gereken bir şey bir dinsizin de gayrimüslimin de hakkını savunuruz. Açsa doyurmaya çalışırız. Hastaysa iyileştirmeye çalışırız. Evsiz, barksızsa bu adam veya bu hanım, efendim, Hristiyanmış, Yahudiymiş veya gayrimüslimmiş, neyse işte ateistmiş deyip de öteleştiremeyiz, ötekileştiremeyiz. Anlıyorum. Ama burada da bir denge söz konusu olacak. İnsani ilişkileri ilerletelim, ama hakaret boyutuna gelen veya bunu söylersem aramızda belki ne bileyim bir şey olur ya küslük çıkar deyip de Allah'ın farzlarını yap dediklerini yapmamakta ahirete meyledip her şeyde vardır bir hayır ya kader işte neyse susalım pusalım demekte de aynı şekilde fitne ve fesadın artmasına yardımcı olur. Yani insanların düşünce hürriyeti çok güzeldir. Ama düşünce hürriyeti demek, kendi annenize, evladınıza, hanımınıza, kişiliğinize, haysiyetinize hakaret edilmesini gerektirmez. Biz, denge unsuru olarak yaratılmış ve insanlara iyilikleri anlatma, hayırları yayma göreviyle mükellef olan Müslümanlarız. Bizden beklenen ağır başlılık içerisinde, bağırmadan, çağırmadan, İnsanları incitmeden ama doğruları söyleyerek kıvırmadan anlatacağız. Aşırılığa meydan vermeyeceğiz. Bizim kötülerle kötü olmak ve hasmane tutumlara girmek gibi boş işlerle harcayacak zamanımız yok. Biz ahiret yolcusuyuz. Şu bir gerçek duymuşsunuzdur bunu. Öfkemizde de Kur'an ve sünnet, sevgimizde de Kur'an ve sünnet olacak. Evliliğimizde de Kur'an ve sünnet, kıyafetimizde de Kur'an ve sünnet olacak. İkili ilişkilerimizde de, bir gayrimüslim, ateistim diyen, fikri hiç bizimle uyuşmayan biriyle de, Kur'an ve sünnet ölçülerine göre, hareket etme zorunluluğumuz var. Ben, işime gelen yerde, Kur'an'ın, şu kısmını alırım, diğerini almam. Ben şunu bu devirde uygun görmüyorum. Benim mantığıma göre diye başlayan cümleler çok tehlikelidir. Bakın Hud suresinin 112 ve 113. ayetinde bugün anlatmaya çalıştığım denge ile alakalı Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? emrolunduğun gibi dost doğru ol. Seninle beraber tevbe edenler de dost doğru olsunlar. Haddi aşmayın. Şüphesiz o ne yaptığınızı görendir. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur da Allah'tan başka size yardım edeniniz de olmaz. Yardım da ...görmezsiniz. Elhamdülillah... ...ne kadar güzel... ...anlatılmış. Biz işimize gücümüze bakacağız. Dost doğru olmaya çalışacağız. Tevbe edeceğiz hatalarımıza. Kardeşlerimize... ...komşumuza, akrabalarımıza... ...güzellikle anlatacağız bir şeyleri. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Zaten biliyorsunuz ama... ...tekrar edelim. Efendim... Allahu Teala'ya inanmıyorum diyen o bahtsız insana göre de ben hinduyum bu zayet yapıyorum diyene de sorsanız ben hiçbir şeye inanmıyorum, deistim diyene de sorsanız bu dünyanın bir sonu var mı? Var der. Bakın burada bir sıkıntı yok. Yani dünyanın fani olduğuna dair bilimsel olarak da kanıtlar var. Evet ölüm var. Eğer öyle bir şey olmasaydı, insanlar kafayı yerdi. Neden? Düşünün, sürekli insanlar doğuyor ve ölüm yok. Bunu artık bilim dünyası da nasıl açıklardı bilmiyorum. İnsanlar bir an önce ölsün diye ilaçlar yaparlardı belki ama ölmüyor. Adama ceza veriyorsunuz, 500 yıl, 500 sene sonra çıkıyor çünkü ölüm yok. Ve düşünün, ölüm yok. Bugün dünya nüfusu yedi milyarsa ölüm olmadığı için üç sene sonu yetmiş milyar. Sıkış tepiş, adım atacak yer yok. Yani kafirler de biliyor bu dünyanın bir sonu olduğunu. Herkes biliyor bilim dünyası da ama bizim bir farkımız var. Ne farkımız var? Bizler bu dünyada bir yolcu olduğumuzu biliyoruz. Onlar da yolcu olduğunu biliyor. Onlar başıboş bir yolcu. Biz sorumlu bir yolcuyuz. Allah'a inanmayanlar başıboş yolculardır. Yolculukta bir şeyler ikram edilir. Bugün para, zenginlik, şan, şöhret, eğlence, nefse hoş gelen şeyler, nefes almak, yemek, şu bu, füzeler... Bilmem ne dünyanın güçleri. Yolda verilen şeyler gibi düşünün. Yolcuya herkes. İşte başı boş bir yolcudur Allah'a inanmayanlar. Yolculuk biter, o otobüsten indirilir ve sonra tüm sorumlusu olduğu şeyler ondan sorulur. Ama biz Müslümanlar, evet biz de yolcuyuz diyoruz ama öyle başı boş bir yolcu değiliz. Bizler, o yolculuğun içinde de bazı kurallarımız olduğunu biliyoruz. Ne yiyip ne içeceğimize, neyi nasıl yapacağımıza, evlilikteki şartlarımıza, yatarken yataca yatacağımız yerin nasıl olduğuna, namazımızı kılarken seccadenin temiz olup olmadığına, bir lokma et yerken bu etin helal mi haram mı olup olmadığına dikkat eden, Varlıklarız. İşte bize mümin deniyor. Biz sorumluyuz. O nasıl olsa başıboş bir yolcu. Hesap vereceği yere gideceğini düşünmüyor. Ahirete inanmıyor ki. Bu otobüsteyim ben yolcuyum. O oh, Yerim içerim gezerim diyor. Ama biz sorumlu olduğumuzu biliyoruz ve bu yolculuğun nereye doğru gittiğini biliyoruz. Farkımız bu. Anlatabildim mi inşallah? İkimiz de yolcuyuz. İnanan inanmayan da ama onlar bu yol bir yerde bitmeyecek. Biz böyle gideceğiz diye düşünüyor. Biz ahiret yolcusuyuz kardeşim. Kenzül Ummal'de geçiyor. Lütfen biraz daha dikkatle buyurun burayı. Dünyaya ve ahirete fazla meylin getirilerinden ve götürülerinden bahsediyoruz ya. Bir güzel söz aktaracağım. Bir insan diyor. Sabahladığında en büyük maksadı dünya ise eğer ölünceye kadar kendisinden ayrılmayan dört şey ona musallat olur. Tekrar ediyorum yani sabahladınız uyandınız en büyük maksadınız dünya ise eğer ölünceye kadar diyor bu dört tane madde size musallat edilir. Bir. Bitmeyen bir endişe. Acaba şunu yapabilecek miyim? Bu olacak mı? Bunu yapmazsam şöyle olur mu? Beni bekleyen bunca şey var. Bu olmazsa eyvah endişesi. İki, sonu gelmeyen meşguliyet. Bir türlü bitmeyen kredi taksitleri. Bir araba varken daha iyisini almak için banka kuyruklarının önünde yerini almak. Hanım kardeşimi zaten çocuğuna bakıyor. Bir taraftan evin onca işi gücü varken bir de yeni alınan, bilmem kaçıncı evin taksidi için hanım kardeşimle çalışmak zorunda kalıyor. Evler artık sayısı artsa da evin kalitesinin notu düşüyor. Sonu gelmeyen meşguliyet, ikinci madde, üç tükenmeyen fakirlik. Ne kadar evin arabanda olsa, bankada mevduat hesabında olsa onu harcayacak bir cömertliğin yok ve hiç şükür etmediğin için sürekli bir borç dengesizliği içerisinde. Ve dördüncü madde, ulaşılması imkansız istek ve arzular. Bugün anlatmıyor mu? Daha iyisi, daha güzeli derken çok uzak hayal ve istekler içerisinde kalmak. İşte bu dört madde, bitmeyen endişe, sonu gelmeyen meşguliyet, hiç bitmeyen bir fakirlik hissi ve ulaşılması imkansız istek ve arzular bir insanın dünyevileştiği zaman ondan ayrılmayan ölene kadar, son nefesini verene kadar dört maddedir deniyor Kenzul Ummal'da ve çokça duyduğunuz bir sözdür. Ne kadar garip değil mi? Bu Halde öleceğimizi bile bile bu dengesizliklerle hayatımıza devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, dünyanın kafirin tek gayesi olduğunu daha önceden sizlerle paylaşmıştık. Neden? Zaten o kişi iman etmediği için, ahirete inanmadığı için yatırım yapmaz. Bu çok doğaldır. Yani inanmayan bir kişiye, Kardeşim sen neden yatırım yapmıyorsun ahirete diye sormanız uygun değildir. Kardeşim ben ahirete falan inanmıyorum ki diyecektir size. Ya bu şuna benzer ateist olan bir gencin size soru sorması sizin de ona karşı e Kur'an'da böyle buyruluyor sen buna niye inanmıyorsun demenize benzer. O da size diyecektir ki ben zaten Kur'an'a inanmıyorum inansam ateist olma. Yani. Kafir bir insana, efendim sen neden ahiret için bir şey yapmıyorsun dememiz de saçma olur. Çünkü onun bütün varı yoğu dünyadır. Dünyadan başka derdi yoktur. Ahirete inanmadığı için de ne varsa buradaki keyfi, buradaki lezzetleri hazzı içindir. İşte inanmayan dünyadaki aldığını yanına kar kalacağını bilir. Bütün dünya onun da olsa ona az gelir. Çünkü haset vardır onda. Bugünün şu zalimlerine baktığınız zaman, gelişmiş ülkeler sınıfında olan sözüm ona, birilerine bakın, silah satmak için Orta Doğu'yu ne hale getirdiler? Afrika'daki yeraltı zenginliklerini toparlamak için Onlarca yıl sömürdüler. Hala da şu anda dünyanın en aç bölgesi çocukların açlıktan öldüğü en büyük coğrafya Afrika kıtasıdır. O kara kıtadır. Ama lütfen dikkat edin tarihi biraz incelerseniz. Bugünün ilerlemiş diye taltif edilen bilmem hangi birliğin, 5 daimi üyesi olan ülkelere lütfen tarihlerinin son 50-60 yılına en azından bir bakın. Boş verin öncesini. 50-60 yılda neler yapmışlar? Biraz daha geriye giderseniz İtalya'dan İngiltere'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya, Çin'den Fransa'ya kadar dünyanın birçok yerine zulüm götürdüklerini görürsünüz. Zorbalıkla neden? İşte az önce bahsettiğim şeyden. Dünyanın kafirin tek gayesi olması ne dedik? Doğal dedik. Bugün ne yapıyorlar hala aynı zihniyet? O yeraltı zenginlikleriyle mahvettikleri Afrikalı'dan ne yaptılar? Utanmadılar, sömürgeleştirdiler, köle gibi çalıştırdılar ve... Altınları, yakutları, pırlantaları, petrolleri işleyip sattılar. Bazı ülkeler ne yaptı? Terör örgütleri inşa etti. Verdiler parayı, kılı kıyafetleri değiştirdiler. Sen şurada oynayacaksın, sen şu silahları alacaksın, buraya gideceksin dediler. Niçin? O ülkelerinde silah satması gerekiyordu. Düşünün bir ürününüz var, bu ürününüzü sürekli üretiyorsunuz ama satmıyorsunuz. Zarar edersiniz. Bu ürünün satılması lazım. Siz iplik üretmek durumundasınız değil mi? Ama ipliğin bir alıcısı olması lazım. Dünyanın o saydığım çok gelişmiş ülkeleri var ya, işte onlar bu dünya dengesizliğinin misalleridir. Dünyaya tapanların misalleridir. Kimin öldüğü onlar için önemli değildir. Hangi ülkenin namusunun kirletildiği önemli değildir. Hangi çocuğun aç kaldığı, emzikteki kundaktaki yavrunun canı onlar için önemli değildir. Çünkü ahiret inancı yoktur. Çünkü inanmıyorlar. O yüzden bugünün zulümleri para için, silah satmak için, bir tekel oluşturmak için elinden geleni yapıyorlar. Ama biz Müslümanız. Biz her şeyin hesabının verileceği her zalimden mazlumun hesabının sorulduğu o ahirete inanıyoruz. Evet, Rabbimiz Celle Celaluhu bir sineğin kanadı kadar bile değer vermiyor. Biliyoruz bunu. Allahu Teala sevmiyor dünyayı, değersiz görüyor. Ama bakın, bizim için dünya ahiret ki mutluluğumuzun sebebi olacak. Bu dengeyi bozduğumuz zaman bittik. Biz dünyayı salla gitsin atın çöpe diyemeyiz. Çünkü bu dünyanın içinde Kabe var. Bu dünyanın içinde Medine var. Bu dünyanın içinde bizim imtihanımız var. Secde etmek için ahiret değil burası emrediliyor. Milyarlarca insan cennet ve cehenneme girmek üzere mahşer yerinde toplandıklarında dünyadaki bir günleri, bir saatleri, bir ömürlerinin üzerinden toplanacaklar. Ama orada yaptıklarının sadece karşılığı var. Ahirette hiçbir amel veya sevap puan kazandıracak bir amel yok dünyada yaptığınız secdeler, dünyada o sıcağın altında, ben Allah'ın farzını yerine getirmeliyim diyerek, o sıcak tutan, sizi terleten kıyafetlerin olduğu yer, dünya. Cihat yeri, dünya. Arkadaşlar, lütfen düşünün. Böyle bir dengesizlik olur mu? Bir insan, ya ben ileride acaba, ''Kumar oynar mıyım? Acaba ben ne bileyim zina eder miyim? Hırsızlık yapar mıyım? Adam öldürür müyüm?'' diye. ''Bugünden ya ben öldüreyim kendimi de en azından bunları yapmamış olurum.'' diyebilir mi? Cehenneme gelir maazallah. En kötü işi yapmış olur. E tıpkı bunun gibi biz Müslümanların dünyayı yok sayarak Müslümanca bir hayat yaşamaları mümkün olmaz.'' Tıpkı az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi intihar edip günahlardan kurtulurum derken en büyük günahlardan birini işleyen adama benzeriz. Allah korusun. Peki bizim örneğimiz nedir? Örneğimiz bizim karşımızda canım örneğimiz var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bu örnektir. Her konuda olduğu gibi bugünkü konumuzda da örnektir. O da dengeliydi. Ashab-ı kiram dengeliydi. Böyle bir hayat yaşadılar. Dünya ve ahiret dengesini korudular. Ne dünyanın kölesi oldular, evet çok fazla yemediler, içmediler, ama ne de dünyayı yok saydılar. Kur'an'da yüzlerce ayet vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Bilmiyorum sayısını, belki de binlerce hadis vardır. Dengeli gitmekle alakalı. Yani sen sadece otur, tesbini çek, efendim cihatla uğraşma, mazlum, silleyi yesin, yoksullaşsın insanlar, senin konun, komşun, ailen, akraban umrunda olmasın. Hayır, bu büyük bir dengesizliktir. Evet bundan yıllar önce, belki bundan 150-200 yıl önce çok farklıydı. Bin sene önce çok farklıydı ama bugün gelinen noktada ahir zamanda bir insanın dünyaya sırtını dönmesi, akrabalarına sırtını dönmesi, ilmi bırakması, sohbeti bırakması, efendim sadece ben bildiğim şeyleri yapacağım, kendimi kurtaracağım diyeceği bir zamanda yaşamıyoruz. Oturulacak bir zamanda yaşamıyoruz. Bir gün bir hanım kardeşim, Rabiatül Adeviye Allah rahmet eylesin rahmetullahi aleyha Rabiatül Adeviye Annemiz bu hanımefendi gerçekten de kadın dünyasının çok e, bilinen bir Allah dostu bir hanımefendi evet dünyaya tenezzül etmemiş. Ne yediği var ne içtiği var anlatılanlardan tabii böyle biliyoruz. Rabiatül Adeviye bir gün bunu anlatırken bu konuyu anlatırken bir hanım kardeşimiz mesaj yazdı. İbrahim abi dedi. Lütfen dedi dua ama siz de amin deyin. Ben de aynı kişi olmak istiyorum. Allahu Teala beni de dedi Rabiatul Adeviye gibi yapsın. Ben amin demedim. Özellikle ısrar ediyor hanım kardeşim. Ama amin demediniz abi mesaj yazıyor. Bakın dedim kardeşim, rabiyatül Adeviye gibi olmak istiyorum, onun gibi imtihan istiyorum deme, büyük o, konuşma. Çünkü Allahu Teala onu ona göre yarattı, o kadar çok imtihan verdi ki ona, yalnız kaldı. O kadar büyük sıkıntılar çekti, imtihan oldu, namusunu, iffetini korudu, aç yattığı zamanları oldu, köle gibi kullanıldı, hayatını anlatmıştım size ama ne yaptı? Bu örneği alıp da bir hanım kardeşim, ben de bir Rabia olacağım diyebilir misiniz? Sakın imtihanın, başkasının imtihanını beğenerek özenmeyiniz. Evet, dünyadan eline eteğini çekmek belki Rabia annemiz için o zaman mümkündü. Neden? Abbasiler döneminde yaşamıştı kendisi ve o zaman... Zaten her yere İslam anlatılmış, tebli anlatılmış, her yerde bir düzen devam ediyor. Ama bugün, hadi bakalım bir hanım kardeşim bırakın siz bütün yemeden içmekten kesilmeyi, çamaşır makinesi kullanmayalım, buzdolabı olmasın, efendim suyu iptal edelim, dışarıdan alalım, ben de Rabia annemiz gibi olmak istiyorum, evlenmeyeyim diyemezsiniz. Ha dersiniz ayrı mesele yanlış söylemeyeyim. Ama Allahu Teala benden daha razı olacak diye düşünüyorsanız işte bunda sıkıntı olabilir. O zaman size şunu sorarlar. Peki Hazreti Ayşe annemiz nerede? Tamam Rabia annemize rahmetullahi aleyha ecmaîn örnek olarak gösterdiniz. Evlenen Hazreti Fatıma annemiz nerede? Radiyallahu anha bunca insan neden evleniyor yani örnek olarak bir yerden alıyoruz nereden buraya geldim bir yerden duyuyoruz hikayelerde menkıbelerde ve evet doğru çok güzel bunlar efendim sabaha kadar uyumamış birisi yatsı namazıyla bilmem kaç sene şöyle namazını kılmış çok güzel ama buyurun 2019 yılında hadi sabahlara kadar uyumayın saat 8'de işe gidin bakalım İşe gittiğiniz zaman aynı performansı göstermeyin. İş yeri size ne cevap verecek? Bunu acaba kaç Müslüman uygulayabilir? Bir memuriyetiniz var. E, her şeyi boş verin çocuğunuzun sabah kahvaltısı var. Ben sabaha kadar ibadet edeceğim derseniz, kendi keyfiniz, tercihiniz için, e, sabah kalkamazsanız namaza ne olacak? Çocuğunuza kahvaltı hazırlayamadınız. Veya işe gittiniz, uyuya kaldınız, işinizden oldunuz. Bu bir dengesizliktir. Yani hikayeler çok güzel, kıssadan hisseler. İnanın ben de çok seviyorum. Ama 2019'a göre içerisinden alacağımız bir şeyler var. Yani o zamanlar mağaralarda yaşamak çok güzel. Dağda evliyalar var. Herhangi bir kiraan yok. Ödemen gereken elektrik su faturan yok. Efendim bir yerden bir yere gitmek için iki ay zamanda gidiyordun ama para diye bir şey harcamıyordun yanına erzağını alıyordun. Şimdi sen bir yere giderken kiranı kimi ödeyecek? Neyle gideceksin? Vergi vermen gerekiyor değil mi? Ekmeği nereden alacaksın? Bir yerden alacaksın. Bunlar için de iaşi gerekiyor. Anlatmak istediğim dengeli gideceğiz. Rabia annemiz gibi. Olamazsan Ayşe annemiz gibi ol. Onun gibi olamazsan Fatıma annemiz gibi ol. Allah hepsinden razı olsun amin. Yani dengeli gideceğiz kardeşlerim. Biz dine uyacağız. Din bize uymayacak. Din nedir? Bir Müslümanın olmazsa olmazlarından olan din Rabbimizin. Kulları için kendi katından Cebrail aleyhisselam aracılığıyla peygamberlerine gönderdiği kurallar var demiştik. Tebliğ ettiği insanlara, peygamberlerin de tebliğ ettiği insanlara kurallar vardı. Onların bütününe din deniyordu. Yani din bir hayat tarzıdır. Din şuraya kadar karışır, din caminin içindedir. Caminin içine girersin, Allahu Ekber dersin veya seccadeni açarsın, Böyle abdestini aldıktan sonra din orada başlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedin. Din bitmiştir. Böyle bir anlayış yoktur. İşte bu dengesizliktir. Din benim evimin içine girmez. Din benim kimle konuşacağıma karışamaz. Din benim ne giyeceğime karışamaz, ne yiyeceğimi belirleyemez. Kime bakacağımı, kimi izleyeceğimi, Belirleyemez vesaire. O zaman din yok zaten ortada. Rabbimiz Celle Celaluhu bizim için zorluk istemiyor. Kolaylık istiyor. Her zorluğun ardından bir kolaylığın geleceğini de müjdeliyor. Bir 7 yaşında çocuk düşünün. Bu 7 yaşındaki çocuğun yapacağı her şeyin ismi İslam'dır. Neden 7 yaş? 7 yaşındaki bir çocuk etrafta çok örneklerini görüyorum. Oruç tutabiliyor mu? Yedi yaşında unutmayın tutuyor. Peki yedi yaşında bir yavrumuz namazı kılabilecek kadar birkaç sure ez verebiliyor mu? Kısalardan biliyor. Yedi yaşındaki bir yavrumuz ibadetlerini yapabiliyor mu? Namaz kılabiliyor mu? Var. Kılanlar da var. Demek ki yedi yaşındaki bir çocuğun yapabileceği her şeydir İslam. Zorluk değildir, onu anlatmaya çalışıyorum. Belli bir yaşa, belli bir kas kitlesine sahip olup da yapılacak bir şey değildir. Ağırlık kaldırmak gibi değildir. Hatta namaz, başınız ağrısa da, beliniz ağrısa da, dişiniz zonklasa da, denize düştünüz ve boğulmak üzereydiniz derken bir tahta parçasına tutunduğunuz anda da, babanız vefat ettiği günün akşamında da, doktorun size bir şeyi haber verdiği, moralinizi bozduğu anda da, evlendiğiniz günde de, çok sevdiğiniz bir yakınınız evinize geldiğinde, ilk göreceğiniz o anda da farz olan bir vecibedir. Denizde boğulmak üzereyken son anda bir ağaca tutunduğunuz bir dal vardı denizde gemi battı, Artık kurtuldunuz ya bir şey bekliyorsunuz o anda da namazınızı hangi vakitteyseniz denizin ortasında da kılmanız gerekmektedir. Böyle kolaylık veren bir dindir onu anlatmaya çalışıyorum. O tahta parçasında da e abdest nerede alacağım? Teyimmüm toprakta denizde de zaten aynı hesap. Yani hiç bahane yok. Din bana karışamaz buralarda karışır demek kendini kandırmaktır. Dini zorlaştırmayacağız, aşırıya kaçmayacağız, ibadette de, taatte de haddi aşmayacağız. Kendimizi iyi bir dindar adam, dindar kadın gibi göstermek için nefsimize eziyet etmeyeceğiz. Mesela evlilik, evlilikle alakalı çok fazla mesaj geliyor gençlerden. Korkuyorum abi, çok fazla insan beni istemeye geliyor veya ben gidiyorum ama bir türlü evlenemiyorum. Hep bir eksikler çıkıyor. Yaşım 30-35 diye mesajlar gelir ekseriyetle. Bu da aslında dengesizliktir. Çünkü evlendiğiniz zamanda şu an nasıl dünyada bir zamanlar efendim moraliniz bozulduğu bir zamanlar güldünüz, bir zamanlar efkarlandınız, bir zamanlar bunalıma düşüyormuş gibi olduğunuz her şey tepe taklak oldu. Sevinçli haberleri aldığınız vesaire evlendiğiniz zaman da aynısı olacak genç kardeşim. Pürüzsüz, dümdüz bir yolda eğrisi büyüğrüsü olmayan bir yer değil evlilik. Bunu bildikten sonra 3-5 maddenizi olmazsa olmazınızı bilerek yürümektir. Bu bir dengedir yani Allahu Teala kendimize de zulmetmememize buyuruyor kendi nefsimize de eziyet etmeyeceğiz başkalarını dinden nefret ettirmeyeceğiz aşırıya kaçmayacağız yani zamanında bunun maalesef çok örnekleri olmuş aa sen şöyle baktın dinden çıktın sen salavat okudun kafir oldun Allah Allah şimdi Vahabilerin biliyorsunuz öyle olayları var hemen sen münafıksın sen kafirsin Öyle garip garip insanlar çıkıyor, peydah oluyor. Bunlar da insanı dinden soğutuyorlar. Bir insan ne kadar çok ibadet etse, salih ameller işlese dini aşamaz. Allahu Teala'yı da usandıramaz arkadaşlar. Haşa Allahu Teala yorulmaz. Melekler yorulmaz. Lakin dinde hem azimet ...hem de ruhsat var. Azimet yolunu tutan da, ruhsatı seçen de dindar. Ama her iki durumda da haddi aşmayacağız. Kardeşlerim, o halde yapacağımız iş, orta yollu olacağız, ölçülü olacağız, ibadette de, kılık kıyafette de, konuşurken de ortadan gideceğiz. Dengeli gideceğiz, haddimizi aşmayacağız. Mükemmeli yakalamaya çalışmayacağız. Her şey hayatta mükemmel olmalı. Mükemmel olmayan şeyde ben de yokum demeyeceğiz. Mükemmeli arayacağız sadece. Ama bu bizim gerçekleştiremeyeceğimiz bir şey diye de düşüneceğiz. Hayatımızın her şeyi o konudaki mükemmellik diye algılamayacağız. Ölçü nedir? Allah'ın yolundan sapmamaktır. Ölçü nedir Kur'an'dır, ölçü nedir hadistir. Ahmet'in ne yaptığı, Mehmet'in ne yaptığı, Ali'nin hanımının ne konuştuğu değildir. Ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Nasıl ki öğretmenler, talebelerinin sınav sonuçlarını, A, B, C, D işaretleri var diyelim, birinci soru A, ikinci soru D, bir kılavuzları vardır, cevap anahtarı vardır. Bizim hayatımız boyunca da bu cevap anahtarımız Kur'an ve sünnettir arkadaşlar. Kur'an'a uymayan, sünnete uymayan hiçbir şey ağzıyla kuş tutsa da bizim değildir. Bugün maalesef saçma saçma şeyler ortaya çıktı. İslam dininin içerisindeymiş gibi kendini gösteren ama baktığınız zaman bir... Efendim... Boş işten başka bir şey olmayan ismini söylemek istemiyorum. O yüzden dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Bazı akımlar türedi. Sadece duayla, pozitif düşünceyle, efendim meditasyon e, nasıl bayağı bir furyaydı bir aralar. Değil mi? Yogalar, meditasyonlar. Efendim şöyle zikir çekelim, böyle zikir çekelim ama namaz yok. Kur'an yok. Zikirlerle Böyle evrensel güzel mesajlar, toplumu, e, özellikle psikolojik sorunlu insanları rahatlatan şeyler. Yüz kez bunu yap, 50 kez bunu yap ama namaz yok. Oruç var nefsi terbiye etmek için ama namaz yine yok. Böyle garip garip şeyler çıktı. Kimisi namaza gerek yok, namaz zaten salat demek, salat dua demektir, anmak demektir diyor. Kimisi namaz yok yok, üç rekaattır diyor. Aman dikkat edin. Terazinin topuzu çok önemli. Dengedeyiz bakın. Ne aşırıya gideceğiz ne de yani bir aşırıya gideceğiz sadece ahiret için ne de dünya. Bizler belli bir vakitlerde bir şeyleri yapmak için gönderildik. Gündüzün evveli günün sonları gecenin son üçte biri bakın ibadet için çalışmak için bazı vakitler var değerlendireceğimiz mesela gece gece insanların dinlenmesi için belli bir vakitten sonra gece kalkılıp namazı tevçüt vesaire kılınıyor o ayrı ama uykuya da ihtiyacımız var toparlıyorum zorluk değil kolaylık esastır dinimizde korkutucu olmayacağız Müjdeleyici olacağız ama eğilmeden aman kaderimizde bu varmış deyip kaderinde vardır ayrıdır ama sen kovalayacaksın sonuna kadar diyeceğiz. Nafile ibadetler için rahat zamanları, istekli olduğunuz anları tercih edeceksiniz. İbadetten maksat Allahu Teala'nın rızasını, hoşnutluğunu kazanmak bileceğiz ve ibadet hayatımız Az da olsa sürekli olacak. Devamlı olacak. Bugün yüz kez salavat okudum ki okuyalım beraber buyurun. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve nebine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yüz kez salavat okudum ama bir hafta okumadım. Sonra beş bin okudum. Ağır geldi nefsime okumadım. Olacağına baktık. Kendimizi tarttık. Ya bu bana ağır geliyor. Ben elli kez peygamberimi Aleyhisselatu vesselam anıyım diyeceğiz. Evden çıkarken 5000 kez tevhid okumak yerine eğer ağır geliyorsa ve sürekli yapamıyorsak bunu her gün ama 10 tane yapacağız. Böyle böyle başlayacağız. Yani aşırılıktan kaçacağız. Normalden ileri veya geride durmayacağız. Neydi o hatırlayın? İfrat ve tefrit. İkisinden de uzak duracağız. Çünkü biz vasat bir ümmetiz. Ne demek vasat? Orta yol. Doğru yolda gideceğiz. İstikametten ayrılmayacağız. Allahu Teala aşk, ilim, istikamet üzere gitmeyi nasip eylesin. Neden? Aşk olmazsa bu yolumuz çekilmez kardeşim. Aşktan sonra ilim var. İlim olmazsa neye aşık olduğumuzu bilemeyiz Allah korusun. İlim gerekiyor bir şeyleri yerine koyabilmek için gittiğim yol iyi yol mudur diye. Peki aşk var, ilim var. Ne dedik? İstikamet. İstikametini bilemezsen ne kadar aşık olsan da, ne kadar ilmin olsa da istikametin Allahu Teala'nın yolu değilse şeytan oyununa Geldiysen Allah korusun o şerre de çıkar yol. O yüzden Allahu Teala aşk, ilim ve istikametten ayırmasın cümlemizi. Amin. Doğru yol üzeri gidenlerden olalım inşallah. Amin. Konu anlaşıldı diye düşünüyorum. Anlatması kolaydı belki. Dinlemesi de zevkliydi belki bilmiyorum ama uygulaması artık size bize kalıyor. Dengete gideceğiz. İnşallah. Sırat-ı mustakime ulaşacağız. Orta yollu, Kur'an-ı Kerim tabiriyle itidalli kullardan olacağız. Değil mi? Eyvallah. Efendim, vaktinizi, en değerli sermayenizi, işiniz, gücünüz yokmuş gibi Halil İbrahim sofrasını harcadınız. İnşallah pişman olmamışsınızdır. Ahirette nasıl biz sizi görmüyoruz, siz bizi görmüyorsunuz ama kalplerimiz bir diye, aynı Böyle düşünmesek de her konuda ortak noktalarımız var. Bu kardeşlerimizle Halil İbrahim sofrasında buluşuyoruz diye mutlu oluyoruz ya. İnşallah ahirette de tanışırız. Vay be gördün mü ahiret varmış kabir varmış kabirden sonra buralara gelmek varmış. Elhamdülillah Rabbimizin bize acımasıyla kurtulduk o badireleri atlattık diyen kullardan oluruz. Orada bol bol görüşürüz kardeşlerimizle. Yarın. Aynı saatte buluşmak ümidiyle eleştire öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ezbere biliyorsunuz ama yeni dinleyenler için söyleyeyim. Youtube'da arama yerine Halil İbrahim sofrası yazıp abone olup yorumlarınızı veya Instagram'dan İbrahim Soydan Erden'den bekliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.